مناجات بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 sükûtiyle, gürültüsüz vazife görerek, direksiz durmalarıyla, senin rububiyetine ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki, mevzun hilkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşâbehet sikkesiyle, senin haşmeti i uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şahadette bulunmasın. Ve on iki seyareden hiçbir seyare yıldız yoktur ki, hikmetli hareketiyle ve itaatli müsahariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemiyetli peykleriyle senin vücu vücuduna şehadet ve saltanatı uluhiyetine işaret etmesin. Evet, gökler, sekeneleriyle, her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuası ile dereceyi bedahette,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 ve o şehadet ve delalet o kadar zahirdir ki, güya yıldızlar, şahid olan göklerin şehadet kelimeleri ve tecessüm etmiş nurani delilleridirler. Hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise, mutî neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, acayip lambalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat ulûhiyetinin şaşaşasını gösteriyorlar ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtarıyla güneşin sair arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller belki bâkî olan alemlerin güneşleridirler Ey vacibül vücud ey vahidi ehad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 Allahu Ekber derler. Ben dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal! Ey Kadir-i Mutlak! Kur'an-ı dersiyle ve rasûl Ekrem Aleyhissalatu Vesselamın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar, senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler. Öyle de cevvi sema bulutları ile ve şimşekleri ve rahatları ve rüzgarları ile ve yağmurları ile senin vücubu vücuduna ve vahdetine şahadet ederler. Evet, camit şuursuz bulut, âb-ı hayat olan yağmuru muhtaç olan zihayatların imdadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz. Hem Elektriğin en büyüğü bulunan ve fevâid-i tenvîriyesine işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimşek ise, senin fezadaki kudretini güzelce temvir eder. Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tespihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan râdat dahi, lisan-ı kâl ile konuşarak seni takdis edip, rububiyetine şehadet eder. Hem, Zihayetların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek, nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifeler ile tavsiye edilen rüzgarlar dahi, cevvi adeta bir hikmete binaen levhimah ve ispat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtası suretine çevirmekle senin faaliyeti kudretine işaret ve senin vücuduna şahadet ettiği gibi. Senin merhametinle bulutlardan sağıp zihayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun muntazam katreleri kelimeleriyle senin vüs'at-ı rahmetine ve geniş şefkatine şahadet eder. Ey mutasarrıf-ı faal ve ey feyyaz-ı müteal, senin vücubu vücuduna şahadet eden bulut, berk, rât, rüzgar, yağmur birer birer şahadet ettikleri gibi heyet-i mecmuası ile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 ve sıkar ve onunla zemin bahçesini sulandırır bir sünger gibi tasarruf eden kudretinin azametine ve her bir şeye şumulüne şehadet ettikleri gibi umum zemine ve bütün mahlukata cev perdesi altında bakan ve idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine ve her şeye yetişmelerine delalet eder hem pezadaki hava o kadar hakimane vazifelerde istihdam ve bulut ve yağmur o kadar alimane faidelerde istimal olunur ki her şeye rihata eden bir ilim ve her şeye şamil bir hikmet olmazsa o istimal o istihdam olamaz. Ey faalün lima yurîd! Cebbi fezada ki faaliyetinle her vakit bir numuneyi haşir ve kıyamet göstermek, bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir alem getirmek bir alem gaybe göndermek misillü şuunatta bulunan kudretin, dünyayı ahirete çevirecek ve ahirette şuunatı ı sermediyeyi gösterecek işaretini veriyor. Ey Kadîr-i Zülcelal! cev hava, bulut ve yağmur, berk ve ra'd, senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretinle musahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medhüsenâ ederler. Ey arz ve semavatın halıküz celali, senin Kur'an-ı Hakîm'inin talimiyle ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü vesselâm'ın dersiyle iman ettim ve bildim ki Nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevvifeza feza müştemilatiyle senin vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şahadet ediyorlar. Öyle de arz bütün mahlukatiyle ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudatı adedince şahadetler ve işaretler ederler. Evet, zeminde hiçbir tahavvül ve ağaç ve hayvanlarında her senede urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebeddül, Cüzi olsun, külli olsun, yoktur ki. intizamiyle senin vücuduna ve bahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki, zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rızkı ile, ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle, senin varlığına ve birliğine şehadeti olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki sanat acibesiyle ve latif zinetiyle ve tam temeyüzüyle ve intizamı ile ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri mahdud ve maddeleri bir ve müteçabih olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden, yanlışsız, mükemmel, süslü, alamet-i farikalı olarak yaratılışları, sani hakimlerinin vücuduna ve bahdetine ve hikmetine ve hadsiz kudretine öyle bir şehadettir ki, ziyanın güneşe şehadetinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki şuursuzlukları ile beraber şuurkerane mükemmel vazifeleri görmesiyle basit ve istila edici, intizamsız her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevi meyveleri ve mahsulleri hazine-i gayptan getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şahadeti bulunmasın. Ey Fatır-ı Kadir, Ey Fettahı Alam, ey Faali Hallak, nasıl arz bütün sekenesiyle Halık'ının vacibül vücud olduğuna şahadet eder. Öyle de senin ey Vahid-i Ehad, ey Hannan-ı Mennan, ey Vehhab-ı vahdetine ve hadiyetine yüzündeki sikkesiyle ve sekenesinin yüzlerindeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde ve derecesinde senin vahdetine ve ehadiyetine şahadet belki mevcudat adedince şahadetler eder hem nasıl zemin bir orduga bir meşher bir talimgah vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatların muntazaman verilmesiyle senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet eder. Öyle de hacsiz bütün zihayatın ayrı ayrı rızıkları vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane kerimane verilmesi ve hadsiz o efradın kemal-i musahariyetle evamil Rabbaniyeye itaatleri, rahmetinin her şeye şümulünü ve hakimiyetinin her şeye ihatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafilelerinin sevku idareleri, mevt ve hayat münavebeleri ve hayvan ve nebatatın idare ve tedbirleri dahi, her şeye taalluk eden bir ilim ile ve her şeyde hükmeden nihayetsiz bir hikmetle olabilmesi, senin ihatayı ilmine ve hikmetine delalet eder. Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ile teçhiz edilen ve zemin mevcudatına tasarruf eden insan için bu talimgahı dünyada ve bu muvakkat ordugahı zeminde ve bu muvakkat meşherde bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet bu hadsiz hitabatı sübhaniye ve bu gayetsiz ihsanatı ilahiye elbette ve herhalde bu kısacık ve hüzünlü ömre ve bu karışık kederli hayata bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve bâkî bir dar-ı saadet için olabildiği cihetinden alemi bekâda bulunan ihsanatı uhreviyeye işaret belki şehadet eder. Ey Haliküküllü şey, zeminin bütün mahlukatı senin mülkünde, senin arzında, senin havlu kuvvetinle ve senin kudretin ve iradetin ile ve ilmin ve hikmetin ile idare olunuyorlar ve musahhardırlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet öyle ihata ve şumul gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel ve öyle hassastır. Ve her taraftaki icratı öyle birlik ve beraberlik ve benzemeklik içindedir ki tecizi kabul etmeyen bir kül ve inkısamı imkansız bulunan bir külli hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber, lisanı kalden daha zahir hatsiz lisanlarla halikını takdis ve tesbih. Ve nihayetsiz nimetlerinin lisanı halleriyle rezka zülcelalinin hamd ve met senasını ediyorlar.